30. bölüm İslam'ın yayılışı Sen tarikatları yerin dibine sokuyorsun ama İslam tarikatlar sayesinde yayılmıştır. Büyük alim Muhammed Hamidullah da tarikatlara karşıyken İslam'ın sufiler sayesinde yayıldığını görünce fikrinden vazgeçti. Tarikatları ortadan kaldırmakla ne elde edeceksin? Muhammed Hamidullah'ın öğrencisi ve benim hocam olan Salih Tu ondan şu sözün aktletti. İslam Avrupa'da hızla yayılıyor ama tarikatların etkisiyle yayıldığı için hiçbir varlık gösteremiyor. Bu insanlara keşke Kur'an'ı öğretebilsek. Hatırlarsanız başta şöyle demiştik. Bizim karşı çıktığımız sadece Kur'an'a açıkça aykırı olan şeylerdir. Eğer bunlar Hanefi, Şafi, Maliki, Eşari, Maturidi gibi herhangi bir mezhebin görüşüne aykırı olsaydı bunu gözümüzde büyütüp sert tavır ortaya koymazdık. Mütevatir olmayan hadisi şeriflere aykırı bulsaydık, üzerinde bu kadar durmazdık. Siz Kur'an-ı Kerim'in çok açık ifadelerine aykırı şeyler söylüyorsunuz. Bunlar karşısında susarsak, hesap gününün tek yetkilisi olan Allah'a bunun hesabını veremeyiz. Açık ayetlerine kim karşı çıkar? Lütfen başa dönmeyelim. Baştan da öyle dediniz ama konulara tek tek girince Kur'an'dan ne kadar uzaklaşıldığı ortaya çıktı. Kur'an'a aykırılıklarla dolu bir akımın İslam diye yayılmasının ne faydası olur? Bunun İslam ülkelerinde bir faydası yok ki Avrupa'da veya dünyanın bir başka yerinde faydası olsun.